Yücelip konu ağımlık ve yığfıllakonunun vebi kum. Vema yutğer Allah ve Rasulü Hıfıd fazı fazdan بعد فأستقل حديث الكلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتتاتها وكل محتث بدع وكل بدع ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد. Değerli kardeşler bu hafta Dersimiz dokuzuncu konudayız Vahyin Kısımları Nebilerinden Bahsedeceğiz Ve Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın Haberleri Yani semavi kitaplardaki Tevrat ve İncil'de Nebi Aleyhisselatu Vesselam'ın Zikredilmesinden bahsedeceğiz Şimdi geçen hafta ilk gelen vahiylerden bahsetmiştik, onunla ilgili çıkartılacak dersleri söylemiştik. İlk vahiy biliyorsunuz, Fira e, mağarasında İkra suresi ile İkra diye başlayan ayetlerle geliyordu. Ondan sonra da onu takip eden sure ve ayetler Müddettir suresidir. <gülüyor>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 her halükarda vahiydir. Bunun vahiy olduğunu, yani Nebiyy Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin vahiy olduğunu, sahih ama sahih olan sözlerinin, onlar ilim ehlince tespit edilmiştir, vahiy olduğunu söylemiştik. Şimdi bunun nasıl vahiy olduğunu, melek, meleğin,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 ve nebilerin de bundan biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve <gülüyor> alhaina ila İbrahim ve İsmaila ve İshaka ve Yakuba ve İsba'da ve İsa ve Eyüp ve ve ve Yunusa ve Harun'a ve atayna Davud'a Zebura. Tek tek nebilerin isimlerini de sayıyor.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 E, sıhhatli olması gerekiyor allah halim Alim 300 küsürden bahsedilir ama Kur'an'da geçen sayı 25 tanedir Allah Azze ve Celle وَرُسُلَنْ قَقْقَصَسْنَا هُمْ عَلَيْكِ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلَنْ لَمْ نَقْصُسُ عَلَيْكِ O peygamberlerden sana kısa edip böyle anlattıklarımız vardı sana bahsetmediğimiz hikayesini anlatmadığımız peygamberler de vardı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 O da şartları yerine gelir ise, yani salih bir rüya ise, rahmani bir rüya ise, o zaman anlaşılır. Onun müjde olduğu. Yani nübüvvet olayı kesilmiştir. Hiçbir şekilde artır. Ee, dine bir şey eklenmez, çıkartılamaz. El yevme ekmeltü lekum dinekum. Bugün sizin için dini tamamladım. <gülüyor> Ve etmeltü aleykum ni'meti. Ve nimetim size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 Allah'a itaat eden bir kimse onun katındaki şeyleri elde edebilir. Rızkın artması Allah'a itaatledi. Bu hadisi düşündüm, şu ayet-i kerime ile şahit olduğuna kanaat ettim. Allah Azze ve Celle وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ وَلَيْنْ شَكَرْتُمْ Eğer şükrederseniz elbette size artıracağım diyor. Şükür bir itaat amelidir. Kim şükrederse itaatle hareket etmiştir. Allah arttıracaktır onu. Ve le in kefertum fennellahu ganiyyun 'anil alim. Eğer küfrederseniz Allah alemlere ihtiyacı yoktur, zengindir diyor. Evet. Bu şekilde melek geliyor ve aleyhisselatü vesselamın kalbine, zihnine bir şey atıyor.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 biz ona, biz biz biz biz bir gün, biz <gülüyor> biz bir gün biz biz biz biz bir biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz biz oldukça biz biz biz biz biz biz La yura aleh eteru Al sefer, üzerinde yolculuktan hiçbir eser yok. Valla yarafihu minna, bir bizden de hiç kimse onu bilmiyor diyor. Sun <Scing> <Növcut> ve celse ilenle bir insanla Allah ve sellem sonra ne bir Ali sallamın yanında oturdu. Ve vada kefeyi halafaksleyi, ellerini dizin üzerine koydu. <Gülüyor>. <singshi> <Sii>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 O kadar ağırlığını hissediyor yani. Yani ikinci bir şans. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vahiy geliyor. Yanındaki sahabe bu kadar etkileniyor. Buhari'nin rivayet ettiği sahih bir hadiste Ayşe radıyallahu anhadan Evet. Bir adam Ali ve Selam vesselam ey Allah'ın Resulü sana vahyin gelişi nasıldır diye soruyor. Ali İsraat diyor ki bazen bana böyle bir zil sesi çınğırak sesi gibi gelir ve o bana en ağır gelendir. Bu hal geçtiği zaman diyor ben anca, ben o zaman diyor bu hal gittiği zaman e, artık meleğin söylediği şeyi anlarım, idrak ederim, hıfsederim diyor. Bazen de melek bana bir insan suretinde gelir, benimle konuşur ve söylediği şeyi ben anlarım, idrak ederim diyor. Evet, onu biraz önce söyledik. Bu için rak sesi halinde gelmesi, Ali vesselâm'a e, en zor şekliyle gelen bir vahiy türü, Vahiy şekli daha doğrusu. Yani Allah, Allah azze ve celle vahyini bir şekilde Resulüne ne yapıyor? İletiyor.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 Böyle dayanmış oturuyor idim. Arkaya yaslanmış vaziyette oturuyordum diyor. Ayşe radıyallahu anh'ın talebelerinden demek ki. Yahut da Ayşe radıyallahu anh'ı kendisine tahsis ettiği hadis e, rivayet ettiği tabinden birisi. Ayşe dedi ki: Üç şey vardır ki kim onlardan birini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 yani Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya, Peygamberimizin götürülmesi, geceleyen gitmesi ne ayet var. Subhan, e, İsra Suresi'ndeki te, neydi ayet-i kerime? Tebârikel lezî, tebârikel lezî esrâ bi'abdihî. لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْسَ الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ Geceleyin kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah ne mübarektir. Onun etrafını, Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kılmak için. Onun etrafını mübarek kılıyor. Allah Azze ve Celle ne mübarektir, ne yücedir.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 1.5-2 sayfa yaklaşık oralardan okursanız inşallah mesela Müslüm'ün e, iman kitabında vardı orada uzunca anlatılır orada anlatıldığına göre Cibril aleyhisselam Cebrail Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam'ı bir yere kadar getiriyor. Nereye? 7. semaya kadar çıkartıyor ondan sonra artık ileriye gidemiyor Nebi aleyhisselatü vesselam da Sidretil Muntahaya ayette geldiği üzere Necip suretinde Sidratül Muntaha yani son artık son nokta son ağaç Sidra bir ağaç demek Arabistan kirazına denir Sidra diyor son nokta oluyor oraya Aleyhisselatü Vesselam kendisi gidiyor ve bir perde olduğu halde Allah Azze ve Celle görmeden orada konuşuyor ve Allahu Teala ona vahyedeceği fevhu fe ileyye ileye Allah bana vahyedeceği şey vahyetti diyor ve bana 50 vakit namazı tarz kıldı. Sonra da uzunca devam eden hadislerde onu hafifletiyor. Kaç vakte? 5 vakte kadar indiriyor Allah azze ve celle hikmeti gereği. Orada işte daha birçok şeyler vahy ediliyor Allah azze ve celle tarafından. Bu şekil ise az önce söylediğim gibi Allahu Teala'nın Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'la direkt konuşması. 7. şekle gelince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 Sonra da diyor elini diyor göğsüme koydu rüya esnasında. Elinin soğukluğunu sırtımdan hissettim diyor. Şey, e, e, evet e, sırtımdan hissettim diyor. Elinin elime soğuk elinin soğukluğunu böyle göğsümde hissettim. Ve dedi ki ey Muhammed tekrar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 Kılmaz. İlla menur tadamir rasulün, ancak rasullerinden seçtiği kimse. İlla menur tadamir rasulün, fein nahu yasluku mbini yedihi ve mınxalfihi rasada ve onun da o peygamberin de önün ve önünden ve arkasından bir koruyıcılar gönderiliyor. Yani peygamber önünden ve arkasından onu koruyor. Hak üzere gitmesi hususunda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 Başka ayetler onların gizlediği şeyi de söylüyor. Vılqal İsa bin Meryem'e ya ben İsrail'e inne Rasulullah ileyim. Musaddiqal Nimabeyleyeyim. Meryem oğlu İsa hatırla ki bir zamanlar şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, ben önümdeki Tevratı doğrulayıcı olarak vabu beşiren bir Rasulin yetümin bade hismuhu Ahmed ve ondan sonra da."